...kamp ateşi mutfağı deneyimi yaşatan... ...sevgili Hakan Türkkuşu ile birlikteyiz... ...bugün hoş geldiniz program. Merhaba Leyla, hoş bulduk, sizleri görmek çok güzel... <gülüyor> çok ...dışarıda güzel. görmek ayrı keyif, <gülüyor> stüdyoda görmek ayrı keyif... ...çok memnun oldum ben de... Ee, ...Hakan Bey, şimdi... Bu saydığım şeyleri yapıyorsunuz ama aslında siz bir etkinlik e, yöneticisisiniz. E, bu kadar etkinlik yöneticisi olmak başka bir e, alan, başka bir sektör. Ama permakültür ve bu bahsettiğim şeyler başka. Oradan buraya geçiş nasıl oldu? Kaç yıldır <gülüyor> o geçiş? Hayatımın oradan... en güzel sıçramalarından biriydi diyebilirim. O sıçrama nasıl oldu? Ee, kabaca üniversite okuduğum yıllarda, e, o zamanlar etkinlik kavramı yoktu. Bir takım markaların kendi tüketici ya da müşterilerinde alışkanlık yaratma gayretleri vardı. Bunu biraz el yordamıyla çözmeye başladık. Konserleri markalarla ilişkilendirmek, müsabakaları markalarla ilişkilendirmekle başlayan bu süreçte aşağı yukarı 35 yılı geride bıraktım. Hmm. Tam anlamıyla bir beyaz yakalı olmak söz konusu değildi belki ama çok uluslu şirketlerle çalışmanın da kendine özgü kuralları vardı, anlayışı vardı, nosyonu vardı. Bu faaliyetlerim devam ediyor ancak nispeten daha ölçekleri küçültmeye ayırdığım zamanı daraltma gayreti içindeyim. Fazlasıyla gelişmişliğin içinde olmak insanda bir süre sonra deformasyon yaratıyor. Bunu hepimiz çeşitli boyutlarda yaşıyoruz. Farkında oluyoruz. Bazen farkına vardığımızda da çok geç kalmış oluyoruz. Benimki şanslıyım ki çok kritik bir eşikteydi. Ee, henüz yaşamın orta yaşlarındayken, ellilerdeyken dedim ki benim radikal bir değişiklik yapmam lazım. İkinci yarıyı daha güzel yaşayabilmem <gülüyor> için diye düşündüm. Ee, biraz daha tarıma Biraz daha hayvancılığa, biraz daha doğaya yönelik yeni çalışma alanları yarattım kendime. Sizin az önce sıraladığınız çalışmalar hayvancılık olsun ki burada belki Küçükbaş, büyükbaş alışılmış kavramlardır ama ben mikrobaş diyeceğim. E, tanesi 8 gram civarındaki solucanlarla çalışıyorum. Bunlardan birkaç yüz bin ile başladım. Şimdilerde herhalde milyon eşiğini de geçmişimdir ya da yaklaşmışımdır. E, solucan gübresi üretiyorum. Hı hı. Solucan gübresi yeryüzündeki en önemli e, katkılardan bir tanesi eğer tarım yapıyorsanız. Nerede üretiyorsunuz? Tekirdağ'da e, uzun araştırmalar sonrasında Tekirdağ karar kıldık. Neden karar kıldığımızda hemen özetleyeyim. İyi tarımda uğraşan işletmeler var. Hmm. Ben üretmeye e, talip olduğum solcan gübrelerini anlatmak için meyve üreticisi derneklerini Birliklerini bunların başkanlarını ziyaret ederken dediler ki Hakan Bey siz bizi solucan gübresi kullanmaya alıştırıyorsunuz ama biz de sizi meyvacı yapacağız dediler. Adamların dediği çıktı ben hmm. meyvacı oldum o arada. Çünkü Öyle bu mi? bir ekosistem. Tabii. Ee, bir şey yapıyorsunuz onun çıktısı bir başka şeyin girdisi oluyor. Ve böyle böyle böyle böyle gidiyor. Her zaman söylüyorum benim çöpüm bir başkası için nimet oluyor diyorum. Tamam. Büyük baş hayvan olanların. Başlarına bela olan atıklar bizim için nimet oluyor. Çünkü solucanların favori yiyecekleri. Hmm. Solucanların atıkları da başkalarının arayıp da bulamadığı bir nimet oluyor. Kilosuna para ödeyerek satın alma yoluna gidiyorlar. Ee, dolayısıyla meyve bahçeleri de devreye girdi. Bütün bunlarla beraber ister istemez bir topluluk yakalamaya, yaratmaya başlıyorsunuz. Farklı ihtiyaçlar var, farklı imkanlar var. Bunları harmanlayabilmek için de etkinlik yönetiminde edindiğim becerileri devreye soktum. Çünkü çok fazla bileşeni olan ama tek bir çıktısı olan. Bir festival diyorsunuz, 300 kadar tedarikçiyle çalışıyorsunuz. Evet. Bir e, müsabaka diyorsunuz, en az 200 tedarikçiyle çalışıyorsunuz. 200 kalem civarında girdiniz oluyor. Bunların belli bir ahenkte yönetilmesi de daha farklı bir ihtisası gerektiriyor. Benim doğayla ilgili... Ee, ...hayvancılık olsun... ...efendime söyleyeyim tarım olsun... ...buradaki faaliyetlerin çıktıları da... ...yavaş yavaş insanlara... ...yakın çevremdekilere... ...özellikle de küçüklere daha büyük faydası olsun diye uğraşıyorum. Ee, Komik gelebilir ama benim bu çalışmalarda öğrendiklerimin en ama en değerli çıktısı... ...bugün okul öncesi yaşlarda 2 ile 6 yaş arasındaki çocukları anaokullarında yaptığım programlar. Bugün bu çocukların hepsi solcanları tanıyor. Hmm. Hepsi çok seviyor. solcan besiciliğinde o solcanları hem başkalarıyla paylaşıyorsunuz iyi tarım yapanlarla. Hem Tabii. de şimdi anaokullarına gidip çocuklara solcanları mı anlatıyorsunuz? Anlatıyorum, hmm. gösteriyorum. Hep birlikte oturuyoruz çocuklarla. Solcan evleri yapıyoruz. Büyükleri anne solucanlar, baba solucanlar diye ayırıyoruz. Küçükleri çok küçüklerse bunlar bebek solucan diyoruz. Biraz daha büyükse işte bizim yaşıtlarımız diyoruz. Dersleri oluyor, okulları oluyor. Bir ev simüle ediyoruz. Bir aileyi simüle ediyoruz. O ailenin kendi içindeki ilişkilerini simüle ediyoruz. Evet. Beslenmeleri gerektiğini, ders çalışmaları gerektiğini, oynamaları gerektiğini anlatıyoruz. Size çok hoş bir şey anlatayım. Bu solucanlar sonuçta toprağın altında yaşıyorlar. Karanlığı ve hı hı. nemi seviyorlar. Ama benim küçükler... E, açık havaya çıkmanın değerli olduğunu bildikleri için başka konulardaki çalışmalarımızdan e, solucanlar sıkılmışlardır deyip bisikletlerin arkasına koyuyorlar küçük solucan şeylerini e, kolonilerini öyle söyleyeyim e, okulun bahçesinde gezdiriyorlar tamam yoruldular park faslı bitti şimdi evlerine gidebilirler deyip koyuyorlar kendi hayatlarını annelerinden babalarından ya da büyüklerinden gördüklerini solucanlara uyguluyorlar bu şu keyfi veriyor bana yani bugün Gördüğümüz zaman birçok yetişkinin burun kıvırdığı, tiksindiği, solucanlarla küçükler çok iyi arkadaş. Hiç korkmuyorlar mı? Hayır. Korkmuyorlar. Ya korku yok. <gülüyor> en güzel tarafları o zaten. Ama annelerinin korktuğunu fark ettikleri an <gülüyor> ellerinde solucan peşinde koşmaya başlıyorlar. Çok güzel. Bir de permakültür çalışmaları yapıyorsunuz bazı noktalarda. Ondan da bahsedelim. Permakültür istiyorum. çalışmaları aslında çok geniş bir çevre dokusunu yeniden üretmek ya da yeniden biçimlendirmek diye özetleyeyim. Permakültürün içinde toprak var, hava var, ateş var, her şey var. Yani o temel elementleri düşündüğünüz zaman hepsi var. Artı bunların üstüne insanı ekliyorsunuz. Bize faydalı olacak bir düzen içinde bitkilerin, toprağın Gübrenin belli bir ritimde olmasını istiyorsunuz. Belli bir ahengin içinde olmasını istiyorsunuz. Burada siz çok farklı nebatları kullanıyor olabilirsiniz. Şifalı bitkiler üzerine odaklanmış olabilirsiniz. Daha farklı, göze güzel gözükecek bir kompozisyon yaratmak için odaklanmış olabilirsiniz. Ama birinin dökülen yaprağı, ötekinin çürüdüğü zaman gübresi olacak. Ötekinin tohumu, birikinin büyümesi, bahçede yepyeni nebatların yetişmesini destekleyecek şekilde tasarlamanız gerekiyor permakültür bir tasarım meselesi hı hı. ben mesela küçüklerle tasarladım e, permakültür tabi biraz iddialı bir şey olacak ama bu e, bitki spirali diye de geçen hı hı. E, çalışmayı biz aşağı yukarı 80 santim çapta yaptık Küçüklerin boyu o kadar çünkü. Yüksekliği de 30-35 santim. Fuarlara götürüyoruz bunları. İçinde maydanoz, nane, dereotu vesaire gibi nispeten günlük hayattan bildiğimiz e, nispeten de daha e, çocukların aşina olmadığı bitkiler ama faydalı olduğunu düşündüğümüz bitkileri yetiştiriyoruz. Küçük etiketleri vesaireleri sulama malzemeleriyle fuarlara götürüyoruz anlatıyoruz orada. Ee, okul öncesi etkinlik düzenleyen firmalarla e, bunu paylaşıyoruz. Herhangi bir para pul vesaire falan talebimiz olmaksın. çünkü bu bilginin artması Hı -hı. lazım. Eee rahmetli annemin söylediği çok güzel bir laf vardı. Paylaşmak ilmin zekatıdır diye. Bilebildiğim ne varsa alıyorum, başkalarıyla paylaşmak için de bir gayret içinde oluyorum. Peki bir de e, Teranova Camp diye bir çalışma yapıyorsunuz. Hem yetişkinlere hem çocuklara mutfakta kamp ateşi diye bir, biraz ondan bahsedelim. O, o nasıl bir e, paylaşım? Terranova Kamp gene az önce söylediğim gibi yani bildiklerimi, öğrendiklerimi birileriyle paylaşma anlayışımın içinde çocuklar öncelikli, e, genç bireyler öncelikli Hı -hı. başlayan bir projeydi. E, kamp hayatı, e, outdoor'daki etkinlikler vesaireler diye baktığınızda 15-16 yaşlarından bu yana benim bayıldığım bir şey profesyonel olarak da e, bu konularla uğraştım. Kemal Törfik etkinlikleri bunlardan bir tanesiydi. 10 küsür yıl sürdü. Günümüzde e, çocukların giderek işte beton hücrelere hapsedildiği, e, bunun da iyi bir şeymiş gibi anlatıldığı, daha gelişmiş evler, daha pahalı evler, daha işte e, siteler içindeki Evlerde yaşadıkları zaman o çocukların mutlu olacağı inancı var. Yanlış bir inanç bana göre. Zaten baştan yanlış olan bir şey. Bu çocukların doğayla iç içe olması lazım. Yani bir toprağa dokunması lazım. Bir suda ıslanması lazım. Bir rüzgarı yemesi lazım. Bütün bunlar çok önemli unsurlar. E, bu çocuklar bunlardan mahrum kalmasın diye e, Teranova Kamp ismiyle bu outdoor merakımı bir formüle ettim. 11-19. 11-17 yaş arasındaki gençlere Hı. bir haftalık kamplar. Bunlar hemen hemen her ailenin efor edebileceği şeyler ki ...dört e, 4 öğün yemek var bizim Hı -hı. kamplarımızda çünkü çok çalışıyorlar ve açık havada kurt gibi acıkıyorlar. Çalışıyorlar belki. Ne yapıyorlar orada? Bütün günlük hayatı kendileri yapıyorlar. Ha. Üç vardiya var. Hı hı. Sabah kahvaltısını kendisi hazırlıyor. Kimse önüne getirmiyor. Öğlen yemeğindeki yiyecekleri gidiyor. Bahçeden topluyor. Keza hiç kimse hazırlamıyor. Kesmesi, biçmesi, kotarması dahil kendisi yapıyor. Akşamleyin yemeği yine bir başka var diye yapıyor ve bu vardiyalar değişiyorlar. Bu bir haftalık süre içinde her çocuk en az iki kez kahvaltı en az iki kez öğlen yemeği en az iki kez akşam yemeği hazırlamış oluyor. Realitede bunlar üçle dört arasında değişiyor. Hmm. Ee, bir mantarı nasıl temizleyecek? Ya da bir ee, ekmeği nasıl kesecek ya da bahçedeki salatayla olmuşla olmamışı nasıl ayırt edilecek ya da çileyi yeşilken mi almak lazım pembeyken mi kırmızıyken mi almak lazım bir kere bunları öğreniyorlar o ekofobi denen hadiseden sıyrılıyorlar Çünkü hmm. ödüleri patlıyorlar. Bu güzel bir şeymiş. Çünkü ben e, kamp deyince şey diye düşündüm. İşte doğada çadır kuruyorlar ama her şey önlerine geliyor. İşte, çünkü genelde Yok. kamp öyle oluyor. Yani otelde kalıyorlar. Ya da işte doğayla uyumlu bir yerde. Ama yemeklerini kendileri yapmıyorlar. Birkaç tane işte etkinlik falan ama hani hiç böyle düşünmemiştim. Ee, onlar gerçek yapacak. kamp bu. Peki 8 ya yaş pardon 11 yaş ve 17 şey, yaş küçük. Yani, çok çok daha becerdi. Öyle açıkıyor. mi? Yani zorlanmıyorlar. Hayır zorlanmıyorlar. <gülüyor> yadırgıyorlar. Onu itiraf evet. etmeliyim. Neden yadırgıyorlar? O da alıştıkları hücrelerini bulamıyorlar. O yüzden. Çünkü bizim kamplarımızda beton yok. Hmm. Demir yok. Elektrik yok. İnternet ha, elektrik yok. Elektrik ve internet de yok. Hiçbir hmm. şey yok. Yani hava var, toprak var, su var... ...becerebildikleri ölçüde de ateş var... ...dört temel element bir insana yetiyor aslında... ...fazlasına da gerek yani. yok... ...önemli olan onları nasıl kullanacağınızı bilmeniz ki... ...biz onları öğretiyoruz... ...bugün çocukların hiçbiri... ...belki anneleri babaları mangal yakıyor... ...ya da barbekü yapıyor... Böyle ...fiyakalı isimler güzel Hı -hı. geliyor kula... <gülüyor> e, ...bunlar kamp ateşindeler... ...yani öyle metal bir şeyin içinde... ...yok borular, yok elektrikli işte şeyler... E, ...hava üfleyiciler falan değil... ...yani bildiğiniz siz... çakmak taşını... ...çeliğe vuruyor, kıvılcımı alıyor... O kıvılcımı kuru yaprakla besliyor, o kuru yaprakla çırpıyı, çırpıyla dalı dallı odunu besliyorlar. Ateşleri böyle yakıyorlar. Hı hı. Bunu yakabildiği zaman hava soğuk olmuyor yaz aylarında ama gecenin kendine özgü bir şeyi var. E, var. Serinliği var. Isınıyorlar, aydınlanıyorlar çünkü etraflarında ...ışıklarımızı yakalım düğmeye basalım yok. denecek bir ortam yok. Yani hmm. gökyüzünde ay var, yıldızlar var bir de bizim ateşimiz var. Ateşin kıymetini de anlıyorlar aslında yani. Tabii. Peki anne babalar gelebiliyor mu Hayır, Kamba? Sadece almıyoruz. çocuklar. Çocukları kurtarma hmm. programı olduğu için anlıyoruz. Peki bir hafta boyunca çocuklarla iletişim kurabiliyorlar mı? Biz Kuralım. onlar adına iletişim kuruyoruz. Yani <gülüyor> sağlığının yerinde olduğunu bildiriyoruz. Fotoğraflarını gönderiyoruz ama... E, ...çocukların yanında işte elektrikli ne varsa... işte. Telefonlarının pili bitiyor ya da tabletlerinin pili bitiyor şarj edebilecekleri imkan yok ee, biz ama iyi olduklarının bilgisini tabii ki annelerle babalarla paylaşıyoruz peki hangi dönemde yapıyorsunuz bu kampları biz yaz bunu... döneminde mi? 11-17 yaş grubunun kampları yaz aylarında yapılıyor. Geçtiğimiz yaz iki bayram arasıydı. Önümüzdeki yazda yine iki bayram arası olacak. Toplam dokuz dönem yaptık. Nasıl Ama haberdar oluyoruz biz bu kamplardan? site bizim web sitesimiz. Bir daha söyler misiniz? site. Bizim web sitemizin Hı -hı. adresi orada ilan ediyoruz. Sosyal medyada da Teranova Kamp'ı takip ederlerse Hı -hı. orada da bu duyuruları paylaşıyoruz. Ee, program ebeveynlere mümkün olacak en az maddi yükü getirerek Hı -hı. ve getirdiği maddi yükün karşılığında ziyadesiyle verecek şekilde tasarlandı. Bugün e, uçaklardaki ters trafiği gözetmek de dahil buna. İktisatçı hmm. olmanın bir faydası. Çünkü yaz aylarında herkes oralara giderken ve oralardan dönerken belli günleri tercih ediyor. Bizdekiler ters günlerde. Uçakların boş olduğu hmm. günlere denk geliyor. Hmm. Bizim kampımızın başladığı saatte uçakların hepsi boş olarak İstanbul'dan o beldelere giden uçaklar oluyor. Hmm. Dolayısıyla ucuz tarifelerle uçuyor çocuklar. Biz havaalanında alıyoruz. Tekrar havaalanına bırakıyoruz. Dönüşte keza aynı şekilde tasarlanmış vaziyette. İkinci önemli unsur. Çocukların yaşları, bilgileri, becerilerine göre seviyeler var. Hı. Tıpkı okula gittiğinizde üçten başlamıyorsunuz. Ben çok akıllıyım değilim. Birden başlıyorsunuz. Ee, bizde de ilk hafta temel eğitimler, bütün derslerin kodları zaten yüzle başlar. Yüzlirler, yüzikiler, 103'ler vesaire gider. Bu haftayı bitirdiği zaman çocuk genç kampçı oluyor. Sertifikasıyla, her şeyiyle. Ya, sertifika da veriyorsunuz. İkinci tabii ki... E, çok büyük bir emek var çünkü onların hayatlarındaki en önemli temel taşlarından biri oluyor bu eğitim ve arkadaşlıklar haliyle. İkinci aşamada 200'lü iki dersleri almak için geldiğinde, geçen sene ilk olduğumuz için yoktu, önümüzdeki yıl olacak. 200'lü e, dersleri almaya geldiğinde usta kampçı oluyor, gene hmm. sertifikasını alıyor. Daha farklı renkte bir sertifikası var, mühürleri bilmem neleri vesaireleriyle. Çok fiyakalı, yani e, ilk diploma gibi duvara asılabilecek kıymette ve güzellikte. Bunları bitirdikten sonra 300'lü yüzlü dersler almaya geldiğinde e, bu da önümüzdeki yıl değil ondan sonraki yıl olacak büyük olasılıkla. E, bunlar artık kamp lideri oluyorlar. Hmm. Potansiyel olarak üç hafta boyunca öğrendiklerini ve üç yıl boyunca kendi içinde tekrarladıklarını başkalarıyla paylaşabilir kıvama gelmiş anlamına geliyor. Tıpkı izcilik sistemlerindeki gibi tıpkı diğer e, liyakata dayalı eğitim sistemlerinde olduğu gibi. Bugün bilinen eğitim sisteminde sen beşinci sınıf oldun. Hadi birinci sınıflara nezaret et denmez. Ya da bir şey öğret denmez. Hep kapalı devredir. Biz de tam tersine. Geri beslemeler, hmm. push-pull sistemler muazzam çalışan Çok yapılardır. Güzel. Ona özen gösterdik. <gülüyor> Ve bütün bunları yaparken de çocukların canını sıkmamak. Çünkü belli bir mahrumiyet içindeler. E, canlarını sıkmadan eğlenecekleri, eğlenirken de öğrenecekleri bir format geliştirmeye çalıştık. Terranova Kamp Camp Edutainment Akademi de Böyle kurduk. Orada Education ile Entertainment, lairdilerinin batıda birleştirilmiş hali ...edutainment Güzel bir kavram. Türkçe karşılığı yok ne yazık ki. Ama e, o ruhu, o esansı alabildiğimiz kadar alıp e, paylaşabildiğimiz kadar da çocuklarla paylaşıyoruz. Çok güzel. Peki yaş biraz daha aşağıya düşer mi kampa katılma yaşı? Ya da daha küçükler için? Daha hafifletilmiş bir şey yapılabilir mi? Tabii, çünkü? Yok yapıyoruz zaten. Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi e, daha küçükler derken benim mesela geçen yıl e, çalıştığım, e, hizmet verdiğim anaokullarında okul öncesi programdaki çocuklar iki yaş altı yaş arasındaydı. Hı. O yaş grubuyla çok güzel, çok keyifli deneyimlerimiz var. Belgrad ormanlarında, işte su birikintilerinde, ağaçların arasında tabii orada. Hayal kırıklıkları çok büyük oluyor. Ormana girdik daha yoldan ayrıladı 3-4 metre oldu. Aslan nerede diye sordu çocuklar. Çünkü bildikleri bu orman aslan eşleşmiş. Su birikintisine git kimsah çıkacak mı diye sordular. Yani biz çocukları çok fena kandırıyoruz. Yani yok bunlar. Ya yani Bizim dünyamızda yok. Onları görmek için de binlerce kilometre uzağa gitmek lazım. Çocuklara yaşadıkları dünyanın ne olduğunu önce bir anlatmak lazım. Bizim ormanımızda köpek çıkar. Evet. Şanslıysak kuşları görürüz. Çok çok şanslıysak bir kurt sesini duyarız. Ya da tilke o kadar. falan çıkabilir. O kadar. <gülüyor> evet. o kadar. Peki e bu süreçte yani en başından beri başladığınızdan beri bu solucan besiciliğinden bu kamp ateşine e hiç sıkıntı yaşamadınız mı? Yani çünkü bu bizim ülkemizde çok yeni bir şey. Mesela ben bir anne olarak şimdi 8 yaşındaki çocuğu kampa göndermek konusunda endişe de edebilirim aslında. Hani tek başına yapabilir mi diye. Ee, siz hani bu süreçte hem solucan besiciliğinde, kompostta, permakültürde ve bu kamp ateşine gelene kadarki süreçte hiç e, en çok neyde zorlandınız? Ee, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bu tür işlere girişecek insanların e, önüne set koymak istemeden açabildiğim kadar açın. Bir çok zor. Çünkü alışılmış bir şey satmıyorsunuz. Evet. Ee, zaten özde de satmıyoruz biz. Paylaşıyoruz. Hı hı. Masrafı varsa da ona ortak ediyoruz. Çünkü bu paketleyip satacağınız bir hizmet değil. Yani e, bilinen okul binalarının içinde pişen yemeklerin çocuklara e, metal kaplarda verilmesi kamp değil. Çadırlar hı hı. kuruluyor. Ben çok gördüm. Arkadaşlarım çocuklarında da gördüm. karnelerde yatılıyor. Çadırlar göstermelik oluyor. Anneler gelince de o gösteriliyor. Üç fotoğraf çekiliyor bitiyor. Bu değil. Yani bu yalandan çıkıyoruz evet, evet. biz. E, zorluk şu. En çok anneler ve babalarla ilgili oluyor. Anneler daha da zor. E, neden? Çünkü anneler çok karışıyorlar. Aşırı karışıyorlar. Yani sanıyorlar ki o çocuk 3 yaşında, 15 yaşında, 30 yaşında, 45 yaşında beceremeyecek. Yani becerebildiği kadarıyla yaşayacak. Bıraksınlar, yaşasın. Bugün şeye, e, zorlukların birincisi dediğim gibi ebeveynler ve özellikle de anneler. Ama biz şunu anlatıyoruz. Yani kendi annenize bakın diyoruz. Kendi anneniz eğitimi bir yere kadar, o yıllarda neyse yapılan eğitim evet. oraya geliyor. Sizin daha iyi olmanız için gayret etmiş. Ondan öncekiler daha farklı. Yani her nesil özellikle anneler çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için bütün güçlerini, maddi manevi bütün güçlerini seferber ediyorlar. Başka şehre gitsin diyorlar, tahammül ediyorlar özlemeye. Başka ülkeye gitsin diyorlar, üstesinden gelmeye çalışıyorlar faturaların. Biz de diyoruz ki siz güzel binalı okullara gittiniz, bugünün annelerisiniz, hürmet ediyoruz. Babaları oldunuz, para kazanıyorsunuz, bir düzen kuruyorsunuz ama sizin çocuğunuzun sizi geçmesini arzu etmiyor musunuz? Hmm. Sizin anneniz babanız bunu arzu etti, sizin de bunu ediyor olmanız lazım. Bakın diyoruz sistemler değişiyor, yenilikçi yapılar bunlar ve çocukların ihtiyacı olan şeyler de bunlar deyip kendi projelerimizi koyuyoruz. Dediğim gibi sattığımız bir şey yok, paylaşıyoruz, paylaşıyoruz ve... Masraflarımıza da ortak ediyoruz. Evet çok güzel. Tekrar bir web adresini verelim mi? Size nasıl ulaşacağınız konusunda? Onu tekrar bir söylerseniz web teranova adresini. Teranova Kamp için bizi teranova.kamp.site teranova adresinden ziyaret edebilirler. Sosyal medya hesaplarımıza oradan rahatlıkla ulaşabilirler. E, sosyal medyada veyahut da e, internette Kamp diye yapacakları aramada da ee, bizi mutlaka bulacaklardır. Evet çok teşekkür ederim programma evet, teşekkür konuk ederim, olduğunuz için. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Evet toğunda NASA'da ekolojik yaşam programında bu hafta solucan besiciliği kompost, gübre üretimi konularında permakültür çalışmaları yapan ve aynı zamanda Teranova kamp ateşini e, çocuklarla ve yetişkinlerle yapan sevgili Hakan Türkkuşu ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.